Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyenleri, İlmihal programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bundan önceki bölümlerimizde gerek namaz için, gerekse bazı diğer ibadetler için mutlaka olmazsa olmaz olan temizlik bahislerini anlatmaya çalışmıştık. Bunlardan da maddi temizlik anlamında necasetten taharet, Hükmi temizlik yani ibadet amaçlı temizlik anlamında da hadesten taharetten söz etmiştik. Necasetten taharetle ilgili olan hükümleri uzun uzun anlattık önceki bölümlerde. Bir önceki bölümümüzde de hadesten taharet demek olan işte abdest almak, gusletmek ve teyemmüm teyemmüm almak, teyemmüm etmek konusunu işlemeye başlamış ve abdest konusunu bitirmiştik. Ve son olarak da bir sonraki bölümümüzde boy abdest, yani gusle geçeceğimizi söylemiştik. Bugün de söylediğimiz gibi gusülden itibaren yine temizlik konusunu işlemeye devam edeceğiz. Gusül, yani gasil'den yani yıkamadan geliyor bildiğiniz gibi. Türkçemizde biz buna boy abdest deriz. Aynı zamanda da buna hadese ekber denir. Hades'ten taharet deyince... Hükmî kirlilik olduğunu söylemiştik. Hani maddi kirlilik anlamında necasetten taharet, hükmî kirlilik anlamında da e, hükmî kirlilikten temizlenme anlamında da hadesten taharet demiştik. Birincisi e, abdestsizliği gidermek yani abdest almak suretiyle abdestsizliği gidermekti. İkincisi de gusüldü. Gusül demek... Ee, i̇şte cünüplük gibi, hayız ve luhusalık gibi bir takım hükmî kirliklerden e, temizlenmek için vücudumuzun yani bedenimizin tamamını temiz bir su ile yıkamak anlamına gelmektedir bildiğiniz gibi. Buna e, az önce belirttiğim gibi boy abdesti de denir. Şimdi bir takım ibadetlerin yerine gelmesi için bu şekilde boy abdesti almak mecburidir yani farzdır. Ama normal zamanlarda da zaten bir müminin, bir inananın hatta insan olarak herkesin belli zamanlarda bedenini bir takım kirlerden, maddi ve manevi kirlerden arındırması gerekir. Ama İslam açısından burada özel bir yıkanma çeşididir gusül. Belki maddi pislik olmamış bile olsa manen kirlilik olarak kabul edilen bazı durumlardan dolayı yıkanmak farzdır. Bazen farzdır, bazen sünnettir, bazen de mendupta olabilir. Ama belli ibadetlerin yerine getirilmesi için, belli işlerin yapılması için e, gusl edilmesi, yani boy abdesti edilme, e, alınması mutlaka e, gerekmektedir. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de وَاِنْ كُنُّبَنْ haru" buyurulmaktadır. Eğer cünüp iseniz e, mutlaka yıkanınızı denilmektedir. E, bundan da anlaşılıyor ki e, gusletmek için bazı nedenler bulunmaktadır ve bunlardan bir tanesi de cünüplüktür. Gusletmemizi gerektiren ikinci bir durum ise bayanlara yani hanımlara özgü bazı özel durumlardan temizlenmek için yani onlardan onlar bittikten sonra namaz ve benzerleri ibadetlerimizi yerine getirmemiz için yıkanması gerekli bir durumdur. Bu da işte hayız ya da loğusalık halleri adını veriyoruz. Kısaca belki bunlarla ilgili hükümlere de bu bağlamda değinmemizde yarar var. Yani konumuz belki gusül ama gusül gerektiren özel durumlardan bir tanesi de bu olduğu için onlarla ilgili hükümlere de yeri geldiği için kısaca zikretmeye çalışalım. Bildiğiniz gibi ergenlik çağına giren sağlıklı bir kadından eğer bir hastalık, bir başka bir durum söz konusu olmazsa normal hallerde meydana gelen kanamalara adet hali yahut da hayız adını veriyoruz. Eğer e, bir çocuk e, doğurmuşsa bir kadın ondan gelen kanamalara da e, nifas adını yahut da loğusalık adını veriyoruz. Bu iki durumdan da e, kurtulduktan sonra yani bu iki durumda sona erdikten sonra e, bir hanımın ergenlik çağına gelmiş olan bir hanımın e, gusletmesi e, gerekiyor. Tabii e, bizim fıkıhçılarımız, fakihlerimiz bu konularda bazı ölçüler de getirmişlerdir. Çünkü normal olarak her kadında normal belli bir adetleri vardır. Ama onun dışında da hem bu adetini aşan durumlar söz konusu olabilir. Hem de sürekli kanamalar da söz konusu olabilir. Bunları birbirinden ayırt etmek için hangisinin adet hangisinin özür olduğunu ayırt etmek için bazı ölçüler getirmişler. Bu konuda da mezhepler arasında da ufak tefek görüş ayrılıkları da söz konusudur. Hanefi mezhebine göre... Yani bu adetin hanımlara özgü durumun en azı 3 gündür, en fazlası da 10 gündür. Yani bu şu anlama gelir, 3 günden daha önce gözüken bu durum özür olarak kabul edilir, 10 günden daha fazlası da Yine özür olarak kabul edilir. Şafii mezhebi ise burada e, azami süreyi 15 gün olarak ele alıyor. Tabii iki adet arasında da en az 15 gün süre geçmesi gerekir ki buna da e, temizlik süresi denir. Yani bu süre geçmeden de yeniden bir e, kadın bu hallerle karşı karşıya kalırsa yine onu da özür olarak görmemiz e, gerekiyor. Değerli izleyenler tabii bu hal kadınların e, fıtri olarak, beşeri yani biyolojik olarak Baş, yani maruz kaldıkları bir durumdur Bu bir hastalık olarak da kabul edilmez Özür durumları var Yani hastalıktan kaynaklanan kanamalar var Onların hükümleri farklıdır Ama normal olarak belli periyotlarla Bunlar bu şekilde Buna maruz kalmaları hanımların Fıtri bir şeydir ve hastalık olarak kabul edilmez Sadece bu durumlarda Belli ibadetleri yerine getirmezler Namaz kılamazlar Ve bu kılamadıkları namazları da daha sonra Kaza etmeleri gerekmez ama oruçlarını daha, daha sonra mutlaka tutmaları gerekiyor. Bir başka şey de değerli izleyenler lohusalık halidir. Bu da yani çocuk doğuran bir kadının görmüş olduğu kanamadır. Bunun asgari bir süresi yoktur, belki hiç de kanama olmayabilir. Ama azami süresi olarak da farklı görüşler var. Hanefi mezhebi bunu 40 gün olarak alıyor. Yani bunun anlamı da yine şudur: 40 günden daha fazla devam eden bu tür kanamalar özür olarak kabul edilir. Elbette 40 gün sürecek diye de bir durum söz konusu değildir. İşte bu durumda olan bir kadının gerek adet gören, gerekse e, losa e, olan e, kadınların buradan e, bundan sonra ya bunlar bu kanlar kesildikten sonra e, yıkanıp temizlenip yani boy abdesti almaları e, gerekiyor. Eğer e, boy abdesti e, almamışlarsa yahut da bu durum devam ediyorsa o durumda yapamayacakları bazı e, hususlar vardır. İşte namaz kılamazlar, Kabe'yi e, tavaf edemezler. Kur'an-ı Kerim'e e, dokunamazlar. Hatta Kur'an-ı Kerim okumaları bile çok doğru değildir. Sadece dua amacıyla yani dua maksadıyla bazı kelimeleri söyleyebilirler. Gerçi bu konuda Maliki mezhebinin bir açılımı vardır. Özellikle işte hafızlık yapanlar için, ilim öğrenenler için yani bu durumda normal ibadet etmek maksadıyla yani Kur'an okumak maksadıyla okuyamayacaklarını ama ilim öğrenen kişilerin, bayanların bu durumda e, okuma e, ilim maksadıyla e, bu şekilde Kur'an-ı Kerim okuyabileceklerine dair malikilerde bir görüş vardır. Yani günümüzde de bu görüş e, özellikle hafızlık yapanlar e, ya da e, ilim öğrenenler e, bakımından bir açılım olarak da değerlendirilir. Yani bazıları bu fetvayı e, kullanabilirler. E, öyle de e, yapılmaktadır e, belli yerlerde. Ama normal hallerde Normal bir şekilde Kur'an-ı Kerim okuyamayacağını tekrar etmemizde yarar var. Aynı şekilde yani eşleriyle beraber de olamazlar. Tavaf meselesi belki haç konusunda bunu ayrıca ele alırız ama bütün mezheplere göre normalde tavaf yapamaz. Ama Hanefi meselesi biraz burada biraz bir farklılık söylüyor. Normalde tavaf yapmaması lazım. Temizlendikten sonra ancak tavaf yapması gerekir. Ama eğer... İşte çok zorunlu bir durum ortaya çıkmışsa o zaman bir bu şekilde tavaf yapmak mecburiyeti söz konusu olmuşsa bir ceza kurbanı kesmesi gerektiği söyleniyor. Ama bu halde zaten tavaf etmesine çok da yani bu ibadeti yapan kişilerin bu şekilde kendilerde tavaf yapmak istemezler. Evet e, peki neler yapabilir? Mesela dua edebilir yani bu haldeyken. Hatta Kur'an-ı Kerim'in bazı e, surelerini parça parça belki kelime kelime hani Fatiha'yı dua maksatıyla kelime kelime okuyabilir de e, diyorlar hani Hanefi mezhebinde. E, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirebilir. Dini kitapları okuyabilir yani doğrudan doğru bir ayete dokunmamak kaydıyla. Evet bir de e, başta da söylediğim gibi Hani bayanların maruz kaldığı bu kanamaların bir de özür kanaması söz konusudur. Bu durum bir hastalıktır. Normal hani bir insanın erkeklerde de olabilir, bayanlarda da olabilir. Sürekli işte burnunun kanaması veya bedeninden bir yaradan sürekli kan gelmesi gibidir. Bu durumda bunlara sahibi özür denir. Özür sahibi olanların bazı ibadetlerle ilgili olarak özel bazı ruhsatları vardır. Bu kişiler... Normal olarak abdestlerine alırlar ve namazlarını kılarlar. Kabe'yi tavaf edebilirler, Kur'an-ı Kerim okuyabilirler. Sadece namazla ilgili olarak bu durumda olan kadınların her namaz vaktinde ayrı ayrı abdest alması gerekir. Her namaz vaktinde. Bazı meslelerde şafiilerde belki her namazda abdest alması gerekir ama Hanefi mezhebi burada biraz daha geniş düşünüyor. Bir takım farklı rivayetlerden dolayı. Her namaz vaktinde abdest alması gerekir. O namaz vaktinde istediği kadar namaz kılabilir. E, farz, vacip, mendup veya başka namazlar da kılabilir vaktin namazı dışında. E, ama vakit bitince e, bu e, abdesti bozulmuş olur. Yeniden abdest alması e, gerekir. Evet. Bu şekilde e, guslü gerektiren ikinci şeyi de, e, ikinci sebebi de, yani ikinci gerekçeyi de, bu şekilde anlatmış olduk. Yani bu vesileyle bayanlarla özgü durumları da buraya biraz daha geniş bir şekilde açıklamış olduk. Evet gusül, gusülün belli farzları var. Belli sünnetleri var aynı abdestte olduğu gibi. Hanefi mezhebine göre gusülün farzı ağza su vermek, buruna su vermek, ve bütün bedenimizi kuryer kalmayacak kadar baştan sonra yıkamış olmaktır. Hanefi mezhebi ağzı ve burnu da bedenden saydıkları için ağzı ve burnu yıkamayı da farz olarak kabul etmiştir. Tabii diğer mezheplerde niyet de farzdır. Hanefi mezhebine göre abdeste olduğu gibi, e, gusülde de niyet etmek e, sünnetlerdendir. Yani, e, biraz sonra belki onun sünnetlerini de açıklamaya çalışacağız. Yani Diğer mezheplerin farz olarak görmüş olduğu şeyi Hanefi mezhebi sünnet olarak e, kabul ediyor. Yani, belki sırayla yapmak, e, işte niyet etmek falan gibi. Aslında özde e, aralarında önemli bir farklılık yok. Sadece neyin farz, neyin e, sünnet olduğu konusunda aralarında e, bazı farklılıklar söz konusudur. Evet, gusdun farzları bu şekildedir. Gusdun e, sünnetleri ise, e, değerli e, izleyenler, e, bir defa e, bu e, ederken e, yıkanırken, en başta eğer bedenimizde ya da e, bulunmuş olduğumuz mekanda yani bir e, kirlilik varsa onları e, gidermiş olmak e, gerekir. E, daha sonra normal e, abdest alır gibi bir abdest almak, yani namaz abdesti alır gibi bir abdest almak gerekir. Bu abdestten sonra da işte önce yani işte abdest almak için ellerimizi yıkamış oluyoruz, yüzümüzü yıkamış oluyoruz, kollarımızı yıkamış oluyoruz. Ama eğer ayaklarımız, ayaklarımızın bulunduğu yerde bir su toplanması söz konusu ise ayaklarımızın yıkanmasını en sona bırakabiliriz. Yani bu da sünnettendir. Daha sonra... E önce işte başımızı sonra sağ omuzumuzdan sonra sol omuzumuzdan yani bu şekilde su dökmek suretiyle bütün bedenimizi baştan sona yıkamamız e zaten o farzıdır. Ama hani böyle işte sağ sol filan gibi e bunlara da dikkat ederek yıkanmış olmamız abdestin sünnetlerindendir. E tabi hangi durumlarda gusletmek farzdır? Hangi durumlarda e, efendim gusletmek sünnettir? Yani bu da e, önemli bir e, konu değerli e, izleyenler. E, her şeyden önce e, namaz kılmak için gusletmek farz. Yani o zaten namaz e, gusletmeden namaz kılamayız. Kabe'ye tavaf etmek için e, farz. Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için farz. Bunları daha önce de zikretmiştik. Ama e, cuma ve bayram namazları öncesinde yıkanmak da çok önemli sünnetlerdendir. Hatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü yıkamayı vacip gibi değerlendirmiştir ama fakirlerimiz burada farz anlamında vacip değil de çok önemli bir gereklilik yani mutlaka yapsa iyi olur anlamında bunu söylemişlerdir. O yüzden müekket sünnetlerden saymışlardır. Yine Arafat'ta vakfe yaparken daha doğrusu vakfe yapmak için Arafat'ta gusletmek de yine sünnetlerimizdendir. Hani gusletmeden bir mescide girmek de doğru değildir. Yani gusbü gerektiren bir durum söz konusu ise zorunlu bir şey de yoksa camiye girmek, mescide girmek hatta oradan geçmek de doğru bulunmamıştır. Ama diyelim ki hani yıkanmak için oradan geçmek durumundasın ya da çok zorunlu bir şey var bir felaketle karşı karşı karşıya kalındı. Zorunlu olarak geçmemizi gerektiren bir şey var. O zaman geçilebilir ama zaruret miktarınca o mescitlerde camilerde kalmak lazım. Ondan sonra çıkmak gerekir. Peki hani kadınların özel hallerinde yapabileceği şeyleri söylemiştik ama gusursuz olarak genel anlamda yapılabilecek şeyleri de tekrar edeyim yani bu erkekler için de aynı şekilde geçerlidir. Hani bir insan gusletmemiş bile olsa Allah'a zikredebilir, tesbihatta bulunabilir. Tabii mümkün mertebe en kısa zamanda yıkanması gerekir. Ama hani yıkanıncaya kadar bunları yapmasında da bir beyis yoktur. Hazreti Peygamber'e yani kendi yanında anılması halinde ona salatü selam getirebilir. Yine dua maksadıyla Kur'an'dan bazı ayetler ezberden okuyabileceğini söyleyenler vardır. Bazıları da bunu okuyamayacağını söylerler. Kelime-i şehadet getirmesi de yine caizdir. Aynı şekilde belki aklımıza gelebilir yani bu haldeyken Yıkanmamızı gerektiren bir durum söz konusu iken yemek içmek caiz midir? Evet, ellerini ağzını yıkayarak yine bir şey yiyip içebilir. Bunda da bir mahsur yoktur. Böylece yani gusletmesi gereken bir insanın hem yapması gerekenleri hem de yapmaması gerekenleri bu şekilde özetlemiş olduk. Bir başka hadesten taharet şeklimiz, yöntemimiz de teyemmümdür. Teyemmüm, bir bedel temizlenme yani taharet şeklidir. Ne demek bedel? Esas olanı gerek abdest gerekse gusülde bunu su ile yapıyor olmamızdır. Belli durumlarda suyu bulamıyorsak, su bulamıyorsak ya da su olmasına rağmen kullanma imkanı yoksa bu durumda yine bir sembolik ibadet olarak, sembolik bir hükmî kirlilikten temizlenme aracı olarak Teyemmüm e, farz kılınmıştır. Bu da yine ayetle e, sabittir. Teyemmüm aslında yani sözlük anlamı Arapçada kastetmek anlamına geliyor. Ama e, terim anlamı yani suyun bulunmadığı veya e, bulunsa da e, kullanılmasının mümkün olmadığı e, hallerde yani bir hadesi gidermek yani abdestsizliği gidermek ya da gusursuzluğu e, gidermek için yani temiz bir toprak, taş, kireç, kum ve benzerleri yani toprak cinsinden bir şeyle elleri yani elleri ona sürüp onunla yüzümüzü ve iki kolumuzu mesh biz teyemmüm adını veriyoruz. Teyemmüm dediğimiz gibi aslında bir maddi temizlik çeşidi değildir. Bu bir sembolik bir temizleme şeyidir. Bu aslında bazı ibadetlerin yerine getirilmesi için ...temizliğin ne kadar önemli olduğunu bize gösterir. Ya hakiki anlamında temizlenmemiz gerekir... ...ya da en azından sembolik olarak teyemmüm yaparak e, temiz bir şekilde bu ibadetlerimizi yerine getirmemiz e, gerekir. Teyemmüm tabii kendisi asli olarak bir e, temizlik aracı olmadığı için bunu temizlik yapan e, ancak niyettir. O yüzden hani teyemmümün farzları konusunu da e, bu arada e, zikretmiş olalım... Teyemmümün iki tane farzı vardır. Birisi niyettir. Birisi de yüzü ve kollarımızı o temiz toprakla mesh etmektir. Çünkü niyet olmadan bunun temizlik olması mümkün değildir. Yani normal hallerde bir insanın kendisi işte gidip toprak ve benzerlerinin yüzüne ellerine sürmüş olması bu temizlik olarak kabul edilmez. Hatta bunu böyle gören insanlar ya bunlar ne yapıyor falan derler. Belki üzerini kirletiyor diye de düşünebilirler. Bunu Temizlik kılan ondaki e, niyettir. E, i̇kincisi de temiz toprağı e, sürüp e, ellerimizi böyle silkeledikten sonra önce yüzümüzü, sonra da e, sonra sağ elimizi, e, sonra sol elimizi e, bu toprakla mesetmek e, gerekir ki e, bu da e, TM'mün farzını e, oluşturmuş oluyor. TM'mün e, gerekli olduğu ayetle sabittir. وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ حَدٌ مِنْكُمْ بِنَا الْغَائِطِي اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا buyurulmaktadır ayet-i kerimede. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız ya da herhangi biriniz e, def hacetten yani ayak yolundan gelirse ya da kadınlara temasta bulunursa e, su da bulamazsa o vakit temiz bir toprağa teyemmüm edin ve onunla yüzlerinizi ve kollarınızı mesedin e, buyuruyor buyuruyor yani Nisa suresinde. Yine e, aynı şekilde e, sünnette de Hazreti Peygamber bunun e, nasıl olacağını, nasıl teyemmüm alınacağını e, açıklamıştır. E, pek çok rivayette bunun uygulaması ile ilgili örnekler gelmektedir. Peki hangi durumlarda teyemmüm etmemiz gerekir ki buna teyemmümün sebepleri adını e, veriyoruz? Her şeyden önce... Suyun bulunmaması, yani gerek abdestsizlik halinde, gerek guslü gerektirecek bir durum olması durumunda e, su ile temizlik yapmamız gerekir. Ama suyu bulamazsak, yani hiç bulamazsak teyemmüm ederiz. Su belki etrafta bulunabilir. Yani bir kırdayız, bir dağdayız e, ya da bir yoldayız. Etrafta bulunabilir. Böyle şöyle etrafımızı bir kolaçan etmemiz gerekir. Bir suyu aramamız gerekir. Yani yaya ya da vasıtıyla kolayca gidip gelinecek e, yerlerde e, o, o mesafede suyu aramamız gerekir. O mesafede eğer su yoksa belki biraz daha uzaklarda su olabilir. Yine teyemmüm alabiliriz. E, bir başka şey su bulunmuş olsa bile, hani su olmadığı zaman teyemmüm alabiliriz. Su bulunmuş olsa bile eğer suyu kullanma imkanımız yoksa ya da bunu e, çok pahalıya kullanma e, durumu söz konusu ise o zaman e, yine teyemmüm e, alırız. Ne demek yani suyu kullanma imkanımız yoksa? Mesela bir kuyu vardır ama kuyu, o kuyudan e, suyu çekebilecek bir kovamız e, yoktur. Ya da işte büyük bir dere akıyordur ama uçurumdur oradan suyu alabilecek bir aletimiz yoktur. İnme imkanımız yoktur. Yani her zaman suyun olmaması demek temmüm yapılamayacak anlamına gelmez. Ya da suyumuz vardır ama yol, e, yolcuyuz. O su sadece içmek e, için e, yeterli olacaktır ya da asgari yiyeceğimizi temin etmek için yeterli olacaktır. İşte o durumda da yine abdest almayıp onunla temin edebiliriz. Bir başka şey bizim fıkıh eserlerimizde vardır. Belki parayla alınabilir. Yani bir başkasından su isteme imkanımız varsa o da veriyorsa o zaman temin alamayız. Ama su istiyoruz vermiyor ya da ver, verirse de ancak satarım diyor ve bunu da raiç fiyatla değil ya. hani piyasa fiyatının çok üstünde bir fiyatla satıyorsa diyor bizim fıkıh eserlerimizde hani günümüzde bu ne kadar olur onu bilmiyoruz ama yani belki insanların başına gelebilir o durumda yani çok pahalıya su satın almaktansa yine teyemmüm yapılabilir e, demişler ha bir şey daha söyleyelim hani bir e, rahatsızlığı vardır hastalığı vardır bir insanın e, suyu kullanamaz yani su kullanması halinde bedeninde bir takım yaralar söz konusu olabilir. Ona zarar vermesi ya da hasta olması. Çok soğuktur. Dondurucu bir soğuk vardır. Yolculuktadır. O suyla abdest salması halinde üşütmesi, hasta olması söz konusu olabilir. O durumda da yani normal bir üşütme değil tabii ki bu. Hasta olacak derecede sağlığına bir zarar verecekse o zaman da yine teyemmüm edebilir. Böylece e, teyemmümün e, sebeplerini de e, bu şekilde açıklamış e, oluyoruz. Teyemmümün geçerli olabilmesi için değerli izleyenler e, az önce e, söylediklerimin e, dışında yani az önce söylediklerim teyemmümü mübah kılacak bir sebebin olması gerekir. Onun dışında da e, mutlaka taş, toprak, kum, alçı gibi bir toprak cinsinden bir şeyle ancak teyemmüm edilebilir. Onun dışında hani ağaçlarla, taşlarla yine toprak e, topraktan bitmiş olsa bile bunlarla e, teemmüm edilmez. Peki hani to, e, toprak cinsinden olacak ama mutlaka böyle tozlu mu olması lazım? Toprak gibi, kum gibi. Yoksa e, sert bir taş taşın, e, taşla da teemmüm yapılabilir mi? O konuda Hanefi mezhebine göre yapılabilir. Yani mutlaka böyle tozlu olan, e, orada izi kalan birisinin olması şart değil. Böyle e, taş gibi... Ee, başka işte kiremit ve benzerleri gibi başka şeyler yani sert şeylerde de teyemmüm e, alınabilir. Bir de çok önemlisi yani farz olarak da bunu söylemiştik. Mutlaka teyemmüme e, niyet edilmesi gerekir. E, bunlara dikkat ederek teyemmüm alınması gerekir. Tabii teyemmüm bizim her zaman sıkça karşılaştığımız sürekli yaptığımız bir şey olmadığı için yani bu hükümlere her zaman hatırlayamayabiliriz. Ama en azından farzını bilelim. Yani niyet etmemiz gerekir. Temiz bir toprak cinsine ellerimizi sürüp, Onlarla yüzümüzü ve kollarımızı sıvazlamamız, mes etmemiz gerekir. Tabii bazen hastane şartlarında da teyemmüm gerekiyor. Yani günümüzde işte karantina durumları da söz konusu. Belki dışarıda su imkanı bulunamayabilir, yoğun bakımlar olabilir. Yoğun bakım belki namazlar için bir mazeret teşkil edebilir ama yani karantina şeyleri olabilir ya da işte belli hastalıklardan abdest alınma imkanı bulunamayabilir. Bu durumlarda namazların terk edilmesi uygun olmaz. Yani bir şekilde bu kolaylıktan istifade ederek bir taş parçasıyla da teyemmüm almış olabiliriz. Evet hangi durumlarda teyemmüm bozulur? Hani abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar. Ama aynı zamanda teyemmümü gerektiren sebepler ortadan kalkınca da yine teyemmüm bozulur. Nedir bu sebepler? Ee, i̇şte bir takım mazeretlerin e, ortadan e, kalkmış olması. İşte hastalığın sona ermesi. Ee, mesela işte elektrik bağlantısı geliyor ki su imkanı e, kullanabiliyorsun. İşte kovayı e, su, su çekebiliyorsun filan. Ya da e, suyu bulmuş oluyorsun, suyu görüyorsun. Yani namaz kılarken suyu bulmamız halinde, yani suyu görürsek namazımız bozulmuş olur. Ama namazımızı kıldıktan sonra eğer e, suyu bulmuşsa, suya kavuşmuşsak... O zaman tekrar e, abdest alıp su ile namaz kılmamız gerekmez. Yani vakit olmuş bile olsa yani o namaz kıldığımız vakit devam ediyor bile olsa yeniden abdest almamız e, gerekmez. Ama namazı kılarken namaz sırasında suyu görürsek ya da suyu kullanma imkanı bulursak e, mutlaka e, namazı bozup tekrar e, normal şekilde su ile abdestimizi alıp ondan sonra e, namazımızı kılmamız gerekir. Evet değerli dinleyenler bu şekilde bu bölümümüzde sona erdirmiş olduk. Bir sonraki bölümümüzde inşallah namazdan başlamak üzere yine ilmihal konularımızı belli bir sıra dahilinde işlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum.